My name is Edmond Neza. Adım Edmund. Arnavutluktan geliyorum. Medya ve iletişim okuyorum. Medya ve iletişim alanında doktora yapıyorum. Genel olarak medyadaki İslamofobi konusuna odaklanıyorum. Evliyim, bir oğlum var. 2012'den beri Türkiye'de yaşıyoruz. Yüksek lisansımı Arnavutluk'ta İngiliz ve İtalyan dilleri üzerine yaptım. Sonra medyaya duyduğum ilginin devam etmesinden dolayı alanımı değiştirdim. Daha önce de söylediğim gibi medya ve iletişim doktorasına başladım. Türkiye'de eğitim görmek isteyen kişilere tam burs verildiği için Türkiye'yi bir fırsat olarak gördük. Bu fırsattan yararlandık. 2012'de eşimle Türkiye'ye taşınmaya ve eğitimimize devam etmeye karar verdik. O zamandan beri burada yaşıyoruz. Ayrıca çalışıyoruz. İslam'ı ilk öğrendiğimde 13-14 yaşlarındaydım. Öncesinde de Müslüman olmuştum. Din her zaman ilgimi çekmişti. Tam olarak açıklayamıyorum ama her zaman Tanrı'ya inanmışımdır. Ölümden sonra hayatın olduğunu düşünüyorum. İslam'ı öğrenmeden önce de bir şeyler arıyordum. Ne aradığımdan emin değildim ama bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordum. Farklı dinleri araştırmaya başladım. Sadece İslam'ı değil, Hristiyanlığı da. Camiye giden bir arkadaşımla tanıştım. Bana İslam'ı anlatmaya başladı. İlgileniyorsan, ''Memleketimdeki camiye gidebiliriz, sana kitap verirler, İslam'ı öğrenirsin.'' dedi. ''Neden olmasın?'' dedim. Dinleri öğrenmeyi her zaman istemişimdir. Onunla gitmeye karar verdim. İlk günü dün gibi hatırlıyorum. Camiye gittik. Arkadaşım abdest almayı öğretti. Namaz kılmaya başladık. Ne yaptığımı çok bilmesem de bir başlangıç oldu. İlk kez namaz kıldım. Namazdan sonra din eğitimi alan biri yanıma geldi bana İslam'ı, Allah'ı ve İslam'ın şartlarını anlatmaya başladı. Öteki dünyadan da bahsetti. So it was like... Söylediği her şeyin kulağıma çok doğal gelmesi çok şaşırtıcıydı. Evet haklısın dediğin her şey mantıklı geliyor diyordum. Bunun doğru şey olduğunu hissettim. Beklediğim şey buydu dedim. Neyin eksik olduğunu bilmiyordum ama o an eksik olan şeyin bu olduğunu fark ettim. Bu kişiyi dinlerken kendimi çok iyi hissettim. Ertesi gün tekrar camiye gitmeye karar verdim. Yine o kişiyle konuşacak ve bazı kitaplar alacaktım. Ertesi gün tekrar camiye gittim. Bana bolca kitap verdi. Gece gündüz kitapları okumaya başladım. Uzun süredir buna aç biriydim. İçimdeki boşluğun doldurulması gerektiğini hissediyordum. Bu yüzden sürekli okudum. Bunun doğru şey olduğunu hissettim ve... Müslüman olmaya karar verdim. I decided that I will become a Muslim and, and start to pray. So my family was against my accepting Islam because of um, we are not Muslim as a family. We are not Muslim practicing Islam. They were against and they tried to convince me not to wear hijab, especially hijab was a problem in my family. They also asked me to leave home. They did it intentionally so I could um, give up from hijab. But I insisted, of course, and after that I could uh, convince them. kardeşimiz sevdiğim bir insan. Ee, uzun süredir e, beraber de İslami konularda e, ortaklaşa konuştuğumuz konular oluyor, paylaştığımız konular oluyor. Kendisi de zaten İslamofobi üzerinde bir e, masterı var fakültede, Ankara Üniversitesi'nde yaptığı. bana yol gösterdiği ve İslam'la tanışma şansı verdiği için Allah'a şükrediyorum. Her insan bir arayıştadır. Birçok insan ne aradığını bilmiyor. Müslüman olmayan herkes içinde bir boşluk hissediyordur. Benim gibi gerçeği arayan herkese Allah, İslam'la tanışma fırsatı verecektir. Bu fırsatı genç ya da yaşlı ne zaman elde ettiğinize bağlı olarak gerçekleri göreceksiniz. İslam'ı göreceksiniz. O zaman bir seçim yapmanız gerekiyor. Tamamen sizin elinizde. Allah'ın size sunduğu gerçekleri kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz. Şükürler olsun. Allah'ın bu gerçeklerini kabul ettim. Bugün bile şükrediyorum. Alhamdulillah Allah wanted for <gülüyor> me to accept this one and I'm so grateful that today alhamdulillah It is like almost 19 years now that... Neredeyse 19 yıldır günde 5 vakit namaz kılıyorum Müslüman olmak hayatımı ve bakış açımı tamamen değiştirdi Çok önemli bir şey anlamamız gerekiyor Arnavutluk'ta 45 yıl boyunca sıkı bir komünizm vardı 23 yıl boyunca din tamamen yasaktı 1967'de komünist rejim bir karar aldı Anayasaya bile Arnavutluğun ateist bir ülke olduğunu yazdılar. Yani Tanrı'ya inanmak yasaktı, dini ibadetler yasaktı. Bunu yapan herkes hapse girerdi. Ebeveynlerimizin nesli din karşıtı bu ortamda büyüdü. Bu yüzden ebeveynlerimizin neslinin dine sıcak bakmaması normal, İslam ya da Hristiyanlık olsun. Kendisinin de anlattığı kadarıyla Arnaudluk'ta da bayağı zorluklar çekmiş bazı İslami konularda. Eşinin başörtüsü, ben de aynı zamanda aynı sorunları paylaşmışımdır, eşimin durumu, onun eşinin durumu. Yani bu konular üzerinde bizim burada Arnaud arkadaşlar olarak, Arnaud Müslüman olarak ya da diğer ülkelerden gelenlerle birlikte ortak paylaştığımız konulardır bunlar. In Albania, we faced uh, so many problems related to Islam. There is uh, Islamophobia is very um, present in Albania, such as similar to other European uh, countries. So we decided to move to Albania, me and my family, my husband. and uh, we, we decided to come to Turkey. We applied for the scholarship, governmental scholarship. So we decided to come here and study. Uh, me, master degree, and uh, my husband, uh, my PhD. Uh, we enjoyed our time here in Turkey. We like Turkey. We love Turkey, actually, because of uh, being a Muslim country, but also because of people and uh, so many other opportunities. But of course, we, after we finish our studies, we are going to come back to our country, so we can uh, make, we can give our contribution for our country. So even though there is Islamophobia even though muslims are struggling in Obene we are trying to we will try our best to fight these problems and all the struggles there uh, by giving our uh, our contribution Müslüman olmaya karar verdiğimde tabii ki ebeveynlerim mutlu olmadı bir şekilde dine karşı negatif önyargıları vardı. Yabancı biri, radikal biri olabilirdim. İslam'ın imajı da İslamofobiden etkileniyordu. Ben Arnavutluk'ta Müslüman olmak isteyen her gencin yaşadığını yaşadım. Ebeveynlerim karşı çıktı. Gençken bile kendimi bu şeye bu kadar adadığımı gördüler. Belki ergenler böyle şeyler yapıyorlardır. Ciddi bir şey değil demişlerdi. Belki de bu yüzden başta kabul etmediler. Ciddi olduğumu gördüler, bundan vazgeçmeyeceğimi, benim hayatımı ilgilendiren bir şey olduğunu gördüler. Kendimi ne kadar adadığımı gördüklerinde kararıma saygı duydular. İstediğim buysa bunu yapabilirsin dediler. Allah'a şükürler olsun ki o zamandan beri aramız çok bozulmadı. So Islam in Albania came in 1992 after the communist regime. Um, during the communist regime Islam was forbidden, for, all the religion were forbidden actually. Uh, the mosques were destroyed, so many Imams and um, other Muslims were imprisoned at that time. So after the democracy party came into power, uh, Islam started being, uh, let's say, free again. So people started embarrassing their faith, especially Islam. Uh, at the time, like according to the last census, uh, in Albania are they make almost uh, 70%. After the fall of the communist regime in Albania, Arnavutluk'ta komünist rejim düştükten sonra İslam yükselmeye başladı. Binlerce insan İslam'a döndü ya da İslam'ı keşfetti. 45 yıllık komünist dönemden sonra insanlar dini ve namaz gibi açık ibadetleri terk etmişti. Birçok insan oruç tutuyor olsa da 90'lardan sonra insanlar İslam'ı keşfetmeye başladı. İnsanlar camilere gitmeye başladı. Arnavutluk'ta 2002'deki sayımlara göre nüfusun %57'si 60'ı Müslüman. Kalanı da Katolik, Ortodoks Hristiyanlar ve diğer din mensupları. Arnavutluk çok dinli bir ülke. İslam'a yönelik bakış açılarının, diğer ülkelerdeki insanların bakış açısıyla benzer olduğunu söyleyebilirim. Birçok insan seküler. İnsanlar kendini Müslüman olarak görse de bir şekilde seküler bir toplumuz. Kamu alanlarımız genelde seküler alanlar. İnsanların din algısı bu yüzden olumsuz. Komünist geçmişimizle de alakalı birçok insanın gözünde dinin kötü bir imajı var. Sadece İslam'a yönelik değil, Hristiyanlık gibi diğer dinlere de yönelik. Özellikle 11 Eylül'den sonra Arnavutluk'ta ve diğer ülkelerde insanların İslam algısı olumsuz yönde ilerledi. Buna rağmen özellikle gençler İslam'ı kabul ediyor. Arnavutluk'ta kendini entelektüel ya da kültürel lider olarak gören, Hristiyan, seküler ve batı yönelimli insanlar arasında İslam kötü bir imaja sahip. Kendilerini Arnavutluk'taki bu seküler sistemin muhafızları olarak görüyorlar. Kamu alanında ve özellikle medyada yer alan İslamofobi'ye rağmen insanlar her gün camiye gidiyor. Özellikle Ramazan'da camiler dolu oluyor ve çoğu da genç. Unuttukta başörtü takmak, e, sakal bırakmak, yani bazı İslami eylemlerde, bazı İslami simgelerle e, toplum içerisinde bulunmak zor. Hani e, bir ailenin kolay kolay kabul edebileceği bir e, olay değildir. Aile isterse Müslüman kökenli olsun, isterse Hristiyan kökenli olsun tepki hemen hemen aynı oluyor. Hani genellikle olumsuz oluyor. Müslümanları her zaman kötü bir şekilde gösterdiler. Bahsettiğim gibi medyada Müslümanlara dair hep negatif haberler vardı. Bu da tabii ki Müslümanları ve İslam'ı etkileyen bir şey. Bu bir zorluk yaratıyor. Sadece Müslümanlar için değil, İslam'ı tanımak isteyenler için de. İki açısı var. Müslümanlar olarak toplumla olan ilişkimizi ilgilendiriyor. Sadece kendimizi açıklamak zorunda kalmıyoruz. Arnavutluk'ta terör saldırısı gibi olaylar yaşanmasa da, Arnavutluk'ta dini çatışmalar da olmadı. Ülkemiz farklı dinlere gösterilen hoşgörüyle bilinir. Buna rağmen Müslümanlar olarak dünyada yaşananları açıklamak zorunda kalıyorduk. İslam ya da Müslümanlıkla alakası yok. İlginçtir ki bunu kendi ailelerimizde bile yapmak zorunda kalıyorduk. Halk olarak medyadan etkileniyorduk. İslam inancı için bir zorluk bu da. Arnavutluk'ta Müslümansanız ve özellikle kapalı bir kadınsanız iş bulmanız çok zor oluyor. Özellikle de başörtüsünden dolayı devlet okulunda öğretmenlik yapmanız neredeyse imkansız. Anayasa insanların ibadetlerini her yerde yapabilmesine izin verse de var olan İslamufobiden dolayı okulların müdürleri kapalı kadınları işe alıp almamak konusunda kendilerini yetkili görüyor. Özel sektörde de Başörtülü kadınların başörtüsünden dolayı reddedildiğini gördük. Her zaman sebebinin başörtüsü olduğu söylenmiyor. Bir iş görüşmesinde gerekli şartları yerine getirseniz bile zihinlerindeki imaj yüzünden kabul edilmiyorsunuz. İnsanlar eğitim alanında da bununla karşılaşıyor. Anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla sonradan Müslüman olan gençlerin bu erkek olsun, bayan olsun İslam'a biraz daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Yani normal aneden, babadan, Müslüman olanlardan biraz daha farklı, daha heyecanlı, daha böyle dikkatli, daha duyarlı, çevresinde olan, dolu bitenlerden daha duyarlı. Müslümanların genel Türkiye'de, yani gerek Türkiye'de, gerek dünyada onların haliyle, daha samsığa sarılı bir biçimde yaşıyorlar. Islam is a universal religion which means that İslam evrensel bir dindir. Bütün zamanlara ve bütün yerlere uygulanabilir. Bu yüzden herkes kültürel farklılıklara rağmen Müslüman olabilir. Müslümanlar, enerjilerini İslam'ın mesajını yaymaya adamalıdır. İslam kelimesi de barış anlamına gelir. Müslümanlar, insanları ayıran şeylere odaklanmak yerine, birlik, barış ve diğer insanlarla harmoni içinde yaşama, mesajlarını yaymalıyız. Dünyadaki bütün Müslümanlar. Müslüman bir ülkede yaşasalar da yaşamasalar da, Müslümanlar olarak bizi bir araya getiren değerleri göstermelidir. Müslümanlar arasındaki birliği gösterebilirsek, Dünyada en önemli şey budur. Müslümanlar birlik olduğunu göstermelidir. Müslümanlar arasında bir birlik ve anlayış olursa insanlara İslam'ın ne olduğunu gösterebiliriz. Sadece birlik olarak güçlenebilir ve İslam'ın dediklerini yayabiliriz. Böylece insanlar Müslümanlar arasında çatışma değil birliği görür. Ayrıca bu şekilde Müslüman olmayanlar da İslam'ın evrensel değerlerini kavrayabilir. Diğer dinlerin de yaydığı değerler bunlar. Müslüman olmayanlar da bunu görür. İslam ve diğer dinlerin genel değerleri arasında bir fark yoktur. Böylece Müslümanlar olarak İslam'ı diğer insanlara tanıtmamız daha kolay olur. İslam'ı ve İslam'ın mesajlarını diğer kişilere yaymak, diğer insanları Müslüman yapmak değildir. Daha önce de bahsettiğim gibi Müslüman olmak ya da olmamak kişilerin seçimidir. Ya da Allah'ın o kişiye doğru yolu göstermeye karar vermesiyle alakalıdır. Müslümanlar olarak en önemli şey insanlara İslam'ı anlatmaktır. Onları Müslüman yapmak çok gerekli değildir. İnsanlar Müslüman olmasalar da en azından İslam'ı açıklayarak toplumun birbirini anlamasını ve daha huzurlu olmasını sağlayabiliriz. Böylece daha iyi bir toplum olabilir, barış ve harmoni içinde yaşayabiliriz. <gülüyor>